Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk 94.9 Dünya Mirası Adalar Açık Radyo ...programını dinlemektesiniz. Ee, herkese merhabalar. Ben Derya de Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy. Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Ve e, sevgili destekçimiz... ...hem de program konuğumuz da olmuştu. Aylin Vartanyan Dilavere... ...çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda da... E, ...sevgili bir konuğumuz var. E, Akademisyen Alper Akyüz. Hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk. Bey. Siz Asu'yla... Hı -hı. Okuldan zaten evet, bölüm arkadaşısınız. <gülüyor> <bölüm gülüyor> Ama biz sizinle e, bu geçen e, 4-5 programdır da işliyoruz. Hem sergi Açık Radyo ile beraber işbirliği içinde yaptığımız e, ve bir canlı yayın etkinliğimiz oldu. Adaların e, biyoloji, bio çeşitliliği ve kırılgan ekosistemi ile ilgili adeta bir e, iklim eylem planının hani altlı, altlı yerelden Hı -hı. <gülüyor> çıkmış bir altlıydı. Siz de e, konuklarımızdan davetlerimizden biriydiniz ve Hı -hı. sabırla 3 saat, evet. <gülüyor> üç saat yani sabırla değil ilgiyle. Çok teşekkür ederiz zaten herhalde bir iki şey söylersiniz konuyla ilgili ama ben sizi e, bir takdim edeyim dinleyicilerimize İstanbul Üniversitesi pardon Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde e, mezun oluyorsunuz sonra da Bilgi Üniversitesi Organizasyon Yönetim Evet. Programını tamamlıyorsunuz. Sivil toplum çalışmaları merkezinde tema vakfı, tarih vakfı, buğday ekolojik yaşamı destekleme derneği ve yeşil düşünce derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve yeşiller hareketinde sivil toplum ve yurttaşlık, insan hakları, çevre, gençlik, eğitim ve Avrupa Birliği alanlarında gönüllü ve profesyonel olarak çeşitli çalışmalar ...yaptınız, yapmaktasınız... ...Yeşil Gazete'de de Hı. yazılarınız çıkıyor... ...başka yayınlarınız da vardır... ...ama yani gönüllülük... ...kişisini anlatmaya... ...kaksak herhalde siz örnek kişilerden birisiniz... İyi ki varsınız, çok teşekkür ederiz... ...şimdi... ...konuyu çok uzatmadan... ...hani bizim de bu serginin de... ...şeysinde oturduğu zemin, adalarda toprak, su, deniz, ormanlar, bitki örtüsü ve tüm canlı varlıklar ile nasıl birlikte sürdürülebilir bir ekolojik döngü kurabileceğimizi hem bilimsel yöntemler hem tasarım hem bu kadim bilgilerle ve yeni yüz arayışlarıyla yeniden hep beraber düşünmeye başladık. Ve buradan da bugün konu başlığımız İstanbul iklim. Eylem planı olsun dedik. <gülüyor> evet yani aslında adaları tabii ki İstanbul'un e, karşı karşıya olduğu, iklim krizinin daha doğrusu İstanbul için yarattığı e, tehditler nelerdir? Böyle bir sorunun içinde el aldık. Adalar çok özel bir alan. E, bu özelliğin nereden geldiğini anlamaya çalıştık bu e, masa toplantısında. E, şimdi e, tabii yani bir, bir sürü rapor ve o toplantıya katılanlar da İstanbul'da da e, derecelerin artışı hı hı. ki bugün işte Kasım ayı boyunca <gülüyor> e, yüksek hava sıcaklığını yaşıyoruz. Evet. Filan. Yani bu iklim e, krizi meselesini nasıl okuyoruz bir kere? Bunun indikatörleri nedir? E, ve e, bu iklim krizinin sonuçları ne olacak? Ve İstanbul bu konuda ne yapacak? Ne kadar hazırlıklı bunları konuşmak Hı -hı. üzere sen e, aslında bu yükselen ısı ile ilgili bir şey bir e, Hı -hı. çalışma İstat yapmıştın evet. Hı -hı. Yani e, Ben bir çalışma yapmadım aslında doğrudan girdim meteoroloji genel müdürlüğünün sayfasında işte böyle bir yer var e, şey, şey diye analizler diye e, oradan 1929'dan bugüne e, bütün şeyleri kayıtların bir şeyini istatistik analizini şey yapabiliyorsunuz Hı -hı. bulabiliyorsunuz iller bazında. İstanbul için baktığımızda Kasım ayının işte bu 1929 ile 2018 arası yani yaklaşık 90 yıllık ortalama Kasım ayı için işte şey ortalama en yüksek sıcaklık 14.9 Evet bugün ama şey yani Kasım ayının başından bu yana 19'un altını görmedik evet. yani benim her gün bakıyorum evet. şeyde İstanbul için 19 evet. derecenin altında bir rakam görmedim ben adada halen denize giriliyor yani evet yani bir 5 derecelik artıştan bahsediyoruz. Evet. 14 hı hı. 15, en yüksek 19, sıcaklık en için. yüksek sıcaklık. Ee, en düşük sıcaklık, yani şey, ortalama sıcaklık için 11.7 diyor. En düşük sıcaklık için ben yine işte şey bu rakamı görmedim. Yani, 14. Evet, evet 14, şeyden. 15 gibi yani şeylerde en hı hı. düşük sıcaklıklarda. Ee, şey Yağışlı gün sayısı Kasım ayları için 13. Yani bu ortalama sene evet, ortalama hı. yağışlı gün sayısı 13. Bu sene 1 ya da 2'dir herhalde. O da e, şey serpiştirip geçti. Bu tabii şeye doğrudan yansıyor. Eee barajların doluluk oranına yine bugün e, itibariyle baktığımızda %37.68. E, daha çarpıcı olan 5 Kasım günü yani bu senenin 5 Kasım günü %41.38'miş e, ve 3.7 puan e, sadece 2 hafta içinde şey yapmış, düşmüş. Düşmüş. Çünkü yağmur yağmıyor. Evet yani işte İstanbul'un ikliminin e, hızla Akdeniz iklimi hı hı. olacağı söyleniyor. Yani i̇klim değişikliğinin bir şeyi göstergesi İstanbul Akdeniz iklimi gibi sıcak, yağmursuz, kurak, çölleşme aslında tehlikesi hı hı. ki evet. bu bütün bu anlattıkların da buna işaret ediyor. Evet bu sene içinde böyle bir şey içinde yaşıyoruz. Yani geçmiş yıllarda da e, ancak 2014 ve 2016 kasımlarında Bundan biraz daha az seviyelere düşmüş ki o senelerde nasıl aslında panik olduğumuzu aman işte şey suyumuz kesilecek diye şey yaptığımızı hatırlıyoruz. Evet niye bu iklim krizi oluyor? Niye böyle bir olguyla karşı karşıyayız? Ve yani İstanbul ne yapıyor bu konuda? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hı hı. ve tabii ki Türkiye'nin Paris Anlaşması ile Paris İklim Anlaşmasıyla verdiği bir takım taahhütler var. Evet yani şeyi de söylemek lazım yani bu 2014 ve 2017 El Niño yıllarıydı. Bu sene El Niño yılı değil yani şeyde küresel olarak baktığımızda El Niño yılı olduğunda yani bunun ayrıntısına girmeyelim nedir diye ama El Niño yılları olduğunda İstanbul'u genelde daha kurak ve daha sıcak bir yıl bekliyor. Bu sene El Nino yılı olmamasına rağmen El Nino yıllarıyla karşılaştırılabilir bir şey, seyir izliyor gibi e, görünüyor. E, şeye baktığımızda, iklim eylem planlarına baktığımızda aslında ulusaldan hani daha yerele e, e, gitmemiz gerekirse e, öncelikle hani Türkiye'nin iklim konusunda neredeyse hiçbir şey yapmadığı gibi e, şeyde e, enerji planlarında daha önce sanırım size programlarınızda konuştunuz. E, yerli kaynak adına daha çok kömüre yer verdiği bir şey izliyoruz enerji şeyi anlamında e, enerji üretimi anlamında e, şeye de yansımış durumda bu e, Paris anlaşmasının 2015 Aralık ayında imzalanmasından hemen önce Ekim ayında Türkiye kendi gönüllü taahhütlerini belirlemişti. E, bu gönüllü ilk taahhütlerinde e, diyor ki işte Türkiye normal durumda yani normal e, hiçbir şey baz senaryoya e, göre Türkiye 2030 yılına kadar e, şeyini e, e, 2015 yılına göre e, e, emisyonlarını karbon dioksit eşdeğeri olarak sera gazı emisyonlarını 477 <gülüyor> milyon tondan 1175 e, 1 milyar 175 milyon tona çıkaracak Hiçbir şey yapmaması durumunda ama biz işte yapacağı iklim eylemleri yoluyla bunu 929 milyon tona düşürmeyi, %21'lik bir artıştan azalma. Yani 200, o, o, hiçbir şey yapmazsak 246 milyon ton daha fazla şey yapacağız, salacağız 2030 yılında. Dolayısıyla biz bir 929 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz taahhütle birlikte diyor. Burada şöyle ilginç bir nokta var. Daha önce de çeşitli programlarda açık radyoda da, da belirtildi. Bu normal senaryo, bas senaryo Türkiye'nin %5 ila %8 sabit yıllık ekonomik büyüme oranları sağlayacağı varsayımına dayalı. Ama yani şu anda zaten hani bir küçülme şeyinde dönemindeyiz ya da çok düşük büyüme dönemindeyiz. Dünya üzeri, dünyanın tamamında düşük büyüme evet. dönemindeyiz şu anda. Türkiye tarihinde hiçbir zaman böyle yüzde sabit bir büyüme oranıyla büyümemiş. Çünkü ekonominin yapısı buna uygun değil. Dolayısıyla bu zaten hani gerçek olması imkansız bir şeye bas senaryoya dayanıyor. O gerçek olması imkansız bas senaryoya göre şey yapacağımız emisyon oranından işte azaltıyoruz diyor. Aslında hani Türkiye İklimle ilgili azaltımla ilgili hiçbir şey yapmasa taahhüt ettiği oranın altında kalacak gibi görünüyor. Peki bu taahhüt eden kişiler bunun farkındalar mı? Gerçekçi olmadığını yoksa politik olarak mı bunu böyle yapıyorlar? Onunla ilgili bir... Yani referansları, kalkınma planları işte kalkınma planlarında böyle öngörüyoruz diyorlar. bunlar uzmanlar değil evet. mi sonuçta? Evet. Politikacılar. Politikacılar. Yani Türkiye'nin yani, e aslında yüzde beş ila sekiz arasında 2020'den itibaren 50'ye kadar... Bir büyüme politikasına oturtuyor bu bakış açısı. Evet. ve Bu bir büyümeyi de baz alarak işte bu emisyonları hesaplıyor. Ve şunu da demiyor mesela, büyüme acaba karmon emisyonu olmadan hı hı. E, sağlanabilir mi? E, çünkü yani burada bir işte e, bir taraftan da evet insanlara enerji kaynaklarının sağlanması, alternatif yolların bulunması gibi bir tabii ki bir problemimiz var. Hı hı. Yani burada sanki böyle bir iklim krizi yokmuş gibi, yani böyle bir büyümeyi yapacağız ve mevcut enerji kullanımımızda devam ettireceğiz, hı hı. kömür kullanacağız. Ee, ama e, bu yüzde sekizlikten işte üzerinden şu kadar azaltım sağlayacağız gibi evet. bir senaryo var değil evet, mi? Aynen öyle ama yani zaten hani gerçekleşmesi şeyde o normal senaryonun da gerçekleşmesi imkan mümkün değil. Ama ee, iklim aktivistleri bugün ne diyorlar? Diyorlar ki bu yetmiyor. Hı. Yani karbon salınımlarını sıfıra indirmek evet. gerektiğinden evet. bahsediyor bilim insanları. Hı hı. Artık bunu bu netlikte söylüyorlar. Dolayısıyla Karbon salınımını sıfıra indirmeye çalışacağız cümlesinden aslında başlamak gerekiyor evet. bu iklim eylem ee, planlarına. Evet çünkü yani şey yani bu, bunun teknolojileri var. Yani karbon salınımını sıfıra indirmek mümkün. Hı hı. E, çünkü yani mahkum değiliz fosil yakıtları. E, dolayısıyla o teknolojilere geçmeyi planlamak lazım aslında. Yani şey var olan teknolojileri daha verimli kullanmak değil. O yeni teknolojilere, yenilenebilir teknolojilere geçmeyi planlamak lazım. Bu aynı zamanda bir hani şey, ekolojik leapfrog dedikleri bir ekolojik sıçramaya da yol açacaktır. O ekonomiyi de aslında şey, iyileştirebilecek bir şeydir, Tabii ki. adım Peki, olacaktır. Peki yani yeni olan... sistem alanları açacak, yeni buluşçu alanları açacak, yeni Hı -hı. yatırım alanları açacak... ...yeni vizyon Hı -hı. alanları açacak... ...ve içinde bulunduğumuz durgunluğu da hareketlendirecek Tabii. bir şeydir, yaklaşımdır aslında. Burada siz uçak mühendisliğini Hı -hı. E, okudum derken konuşuyorduk... ...ama ben enerji bilimiyle ilgilendim. o e, enerjiyle baş... ilgilendim. Evet. evet. E, peki biz niye güneş enerjisini hiçbir yerde kullanmıyoruz? Yani en... Çünkü herkesin kolay kullanacağı ve... ...rantı da olmayan bir şey gibi sanki. Ondan mı kullanmıyoruz yoksa? Yani istenirse rantı da olabiliyor Hı. ki Türkiye'de şu anda aslında bir sürü güneş enerjisi santrali açılmaya başlandı ve çoğu rant temelli yani açılmasını demiyorum ama hani rantın önüne geçebilecek bir şey ya da enerjinin demokratikleştirilmesi dediğimiz bir uygulamaya Almanya'nın işte yapıp başarılı olduğu gibi geçmek Hı -hı. mümkündür. Yenilenebilir enerji kooperatiflerini falan destekleyerek İstanbul için mesela bu çok önemli bir vizyon Hı -hı. olabilir ve çok ciddi bir emisyon azaltımına gidecektir. Ee, ama yani birkaç sene boyunca hani bu vizyonu destekledikten sonra Enerji Bakanlığı yakınlarda yaptığı bir şeyle değişiklikle yenilenebilir enerji kooperatiflerinin üretime geçmesini neredeyse imkansızlaştırdı. Evet, onu tekrar yani bir yönetmelikte bir kararnameydi. Onu tekrar geriye çevirmek için işte uğraşmak gerek ama geriye çevrilmese bile bunun dışında kalan işte tarım kalkınma kooperatifleri, belediyeler falan gibi şeyler aradı. Kuruluşlar aracılığıyla da bu yaşama geçirilebilir. Ama burada dert işte mesela İstanbul'a gelelim isterseniz. Evet belediyeler Bir... dedin. Hı hı. Yani İstanbul'un şu anda önceki yönetim tarafından hazırlanmış olan iklim eylem planında bu enerjinin demokratikleşmesi meselesi zaten hiç yok eylem planını şöyle bir şey incelediğimizde e tarih e, olarak da bunun tamamlanması 2018 evet. yılında olmuş çok yakın çok bir yakın. zaman i̇şte hatta başında Mevlüt Uysal'ın ön sözüyle açılıyor Hı. yani Kadir Topbaş'tan da sonra evet. e, iki sene hazırlığı sürdürülmüş ama hani şeye sorsanız katılımcı bir şey şekilde hazırlandı diyor ama kimsenin haberi yok yani bu katılım toplantılarından ancak plan ortaya çıktıktan sonra yayınlandıktan sonra birçok şeyin kişinin kuruluşunun sivil toplum kuruluşunun haberi oldu. Bir kere en başta orada bir son hani şey var. Bir e, e, tersik var. Uyum öncelikte olduğunu söylüyor. E, yani azaltımdansa biz uyuma e, yani iklim değişikliğinden e, şey e, iklim değişikliğinden zarar görmemek Görülecek ee, bu, zararları en aza indirmeye evet. çalışmak gibi. Ee, öyle uyum, bir şey değil mi? Şehri uyuma adapte, yani adapte etmek. Hı hı. E, gerçi raporun içinde birkaç kere bu şu şeyi teslim ediyor. Yani azaltım için alınacak önlemler uyum için de yararlıdır ve çoklu faydalar e, getirecektir. İşte örneğin şey yani bostanların, yeşil alanların şey içinde de geliştirilmesi kenti içinde geliştirilmesi hem uyum için gereklidir hem de aslında yani su tutma kapasitelerini vesaire evet. ve ısı adalarını önleme şeylerini düşününce hem de azaltım için önemli önlemlerdir. Ama bunları bütünleşik olarak şeye baktığımızda genel olarak baktığımızda bütünleşik olarak ele almıyor. Uyumu ve azaltımı aslında ayrı ayrı ele alıyor. Ee, orada başka şeyler var başka dertler var tabi hedef olarak azaltım hedefi olarak işte 2030'da e, Türkiye'nin şeyine değiniyor taahhütüne değiniyor bu Türkiye'nin taahhütüyle uyumlu olduğunu söylüyor Ya artırımdan azaltım evet ama gerçekçi Bakışa, olmayan işte. bir senaryoya Hı. göre olan artıştan azaltım e, yani yine o taahhütte bulunmama şeyini e, şey yapmış e, korumuş evet Burada da diyor ki işte 2015 yılında İstanbul'da, İstanbul'un emisyon şeyi, miktarı 47.3 milyon ton karbondioksit eşdeğriydi. Yine bu normal senaryoya göre 84.7 milyon tona çıkacak. 2030'da. 2030'da. Ama biz bunu %33'lük bir azaltımla o artış beklentisinden %33'lük bir azaltım oranı uygulayarak... 57.1 milyon tona düşüreceğiz. Yani aslında 47.3'ten 57.1'e yükselteceğiz evet. diyor. Çünkü senin dediğin tekrar yani altına çizmek lazım bunu. Bir büyüme projeksiyonu Hı -hı. yapıyor ve o büyümeden azaltıyor. Evet. Yani bunun büyüme politikasının eleştirilmesini Hı -hı. bir yana koyalım. Böyle bir büyüme aslında ol, olamayacağından yola çıkarak aslında hiçbir şey yapmayarak yine elimizde bir artmış bir karbon salınımı ile evet. karşı karşıya Hı -hı. kalıyoruz. Evet, burada daha da aslında çarpıcı olan başka bir terslik diyeceğim terslik de var. Şeyde 2015'deki emisyon oranını işte İstanbul'un nüfusuna böldüğünde diyor ki 3.23 kişi başına 3.23 Tonluk bir şey var karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımı var e, ama aynı sene Türkiye'nin orta, ortalama yurttaşının e, şeyi salımı karbondioksit sera gazı salımı 5.9 ton. Yani İstanbul'un ortalama e, yurttaşının salımı nasıl olur da Türkiye'nin ortalama yurttaşının salımından bu kadar düşük olur? Mümkün değil. Matematiksel olarak mümkün değil. değil biraz inkar da mı var yani iklim e, krizinin <gülüyor> sanki inkar edercesine Neden, direnç gösterircesine yani gerçekten bilemiyorum bir rakam rakam üzerinden ee, bir hesap hatası oldu evet. kesin yani neyi almadılar acaba Hı -hı. Ee, bir, bir ihtimal mesela İstanbul'un gıda ihtiyacının İstanbul içinde üretilmediğini biliyoruz onu işte başkalarının sırtına yüklemiş gibi bir şey olabilir Evet. ondan kaynaklı şeyler, o zaman ama emisyonları... karbon emisyonu da o zaman hatalı demektir tabi tabi buradaki hesabın zaten zaten hatalı evet, olduğunu şey yapmak lazım vurgulamak lazım taahhüt ettiğini de şey yaparsak yani taahhüt ettiği 57.2030 yılı da 57.1 milyon tonluk şeyi emisyonu o, yine aynı rapordan o zamanın beklenen İstanbul' nüfusuna bölersek. 3.19 tonluk bir şey çıkıyor, hesap çıkıyor. Yani aslında taahhüdü de sadece 3.23 tondan kişi başına 3.19 tona indirmek, evet. bu anlamlı bir şey değil, kısma evet. değil. Evet. Ee, dolayısıyla aslında yine gerçekten de hiçbir, hiçbir şey, yapmamış şey yapmamış oluyor. Gibi görünüyor. Evet. Yani İstanbul aslında işte yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin galiba e, sera gazı salınımında yüzde 10'una denk düşüyor galiba. Yani yine rapordan benim aldığım bir rakam bu. İşte eğer hesap atabıysa bir... daha fazla evet, olması lazım zaten. Evet, tabii. E, çok önemli bir şeyden, bir e, karbon emisyonu odağından bahsediyoruz hı hı. ki büyük mega şehirler. Bugün e, tam da bu hem karbon sanımları açısından en yoğun katkıda bu yani şey sebep olan yerler hı hı. aynı zamanda ama çözümün de anahtarı olabilecek yerler bu kadar yoğun insanın bir arada yaşadığı yerlerde Yeni buluşçu teknikler, yeni katılım Hı -hı. mekanizmalarıyla Hı -hı. aslında alternatif enerji politikalarıyla ve iklim eylem planlarıyla bunu tersine çevirmek mümkün Hı -hı. diyor bilim insanları yine. Evet Peki, yani Buradan bu... ben bir soru sorabilir Tabii. miyim Asun'un geldiği yerden? Belediyelerin iklim kriziyle mücadele anlamında böyle öncelikle ilk yapması gereken sizce neler? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış gibi göründüğü hı hı. ama aslında yapmadığı bu iklim eylem planlarını... Hı hı. E doğru hesaplamalar ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlamaları aslında. O yüzden belki hani Ekrem İmamoğlu'na yani biliyoruz çeşitli şeyler kuruluşlar hı hı. yapıyor. Bir de biz buradan söyleyelim. Bu iklim eylem planının e, en baştan revize edilmesi gerekir. Ama herhalde yerelle beraber çalışılırsa e, bir başarı yani olacak. Aynen öyle. Şeyde Büyükşehir Belediyesi'nin şeyde bu iklim eylem planında ada şeye e, ilçelere özel herhangi bir e, şey rastlamıyoruz. Evet. Pek göremedim ben en azından. Kapalı. Haksızlık etmeyeyim. Evet. E, zaten hani şeyde o dönemdeki toplantılara da bu hazırlık dönemindeki toplantılara da birçok ilçe belediyesinin örneğin hani örnek olarak hı hı. gösterilen iklim eylem planı olarak Kadıköy Belediyesi'nin davet edilmediğini biliyoruz. Hı. E, Şimdi geçen, top, geçen radyo programımızda e, bir iklim acil durumu var diye hı. böyle bir ilanın bir kere yapılması gerekiyor. Evet onu Yani iklimde evet. evet. bir acil durumumuz evet. var. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önce bunu bir ilan etmesi gerekiyor. Evet, aynen, bir acil evet. durum var. Hı -hı. Ve bunun da akabinde hemen bir e, mevcut iklim eylem planını e, ele alıp gerekli işte revizyonları yapıp Hı -hı. bir e, yeni bir iklim eylem planı evet, yapılması ve bu, gerekiyor. Ve burada İstanbul'un e, kendi içindeki coğrafi işte iklimsel <gülüyor> kü kültürel çeşitliliğinde mutlaka şey yapması gerekiyor. Evet. E, Evet, göz önüne alması gerekiyor. Çünkü mesela hani bu sıcaklık şeylerine baktığımızda şöyle sarı yerle tuzla arasında 5 dereceden fazla fark var. Hı -hı. Aynı saatte. Hmm. Ee, önemli evet. bir şey daha vardı. Kesmedim değil mi sözünüzü? Ee, başka şehirlerde özellikle suyla çevrili şehirler, adalar, İstanbul başka şehirlerle böyle etraf sularla çevrili Hı -hı. belediyeler birlikte bir işler yap, yapma potansiyelleri var mı? Çünkü şeyden yola çıkarak bizim dünya mirası adalar girişiminden e, bir arkadaşımız daha var. Mesela New York e, Belediyesi'nin Hı -hı. kentsel planlama ve kıyı tasarımındaydı ve onlar e, başladılar bütün kıyıları iki metre yükselecek Hı -hı. diye düzenlemeye. Hı -hı. Yani ...böyle ortaklıklar... ...böyle çok önde giden... ...belediyeler var bu işler için hazırlık yapan... Hı -hı. Bunlara da açık olması gerekiyor değil e, tabii mi? Ya, tabii şeyden yani İmamoğlu'nun hani şeyde Ekrem İmamoğlu'nun bunu açık olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Çünkü daha işte hani şey ayağın tozuyla şey C40 e, belediyeler toplantısına şey yaptı, ya, katıldı. Ya e, çok özür Hı -hı. işaret geldi kesmeden hemen biz hiç iklimdeki adalet kısmını konuşmadık. Yani evet. iklim Hı -hı. adaleti olmadan iklim e nasıl olacak? Son öyle lafları oradan sizden alsak mı? Var mı öncelikli? Evet, yani Sorumuz. işte bu iklimin etkileri aslında e, az gelişmiş gelişmekte olan ülkelerin özellikle fakir, e, kötü koşullarda zaten şu anda konut hakkında mahrum e, bin milyonlarca yaşayan insan ki bunlar daha denizin sularının yükselmesiyle daha e, kırılgan yerlerde zaten yaşayan insanların bu deniz yükselmelerinden hı. etkilenmeleri, bütün bu değişen iklim koşullarından etkilenmeleri yani en fakir kesimler hı hı. en aslında bu iklim krizinden hemen evet. etkilenecek şeyler. Hı hı. Burada hemen şöyle bağlayalım aslında İstanbul için yapılacak <gülüyor> Bağlatmayacak e, e, yani, <gülüyor> İstanbul için bu yeni iklim eylem planı a, yerelden hakikaten İstanbul'un yerellerinden hareket etmek hı hı. Ve, ve adalarda olduğu gibi katılıyor. değil mi? Evet. <gülüyor> evet. evet. Evet. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz e, Alpere. Ben teşekkür e, ayaklarınıza evet, sağlık. Canım. Haftaya yine buradayız. Ama e, Alper, Alper'in bizle paylaştığı bütün bu bilgileri biz Facebook, Instagram ve Twitter'de paylaşacağız. Hı -hı. Hoşçakalın Adalar hepimize Evet. Hoşçakalın. Diyar Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç.